Merhaba, e, Buğdayla Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Programı'nda yine birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Bugün e, e, uzaklardan Almanya'dan bir konuğum var. E, çok e, önemli e, bir bilim adamı. E, kendisi Enerji Oscar'ı olarak bilinen Küresel Enerji Ödülü sahibi, Global Ecotech Ödülü sahibi, Time dergisi dünyanın küresel kahramanı sahibi. Ama genellikle e, güneş enerjisi ve yenilir enerji ve çevre e, dünyasında güneşi tersine çeviren adam olarak e, tanınıyor. E, güneş enerjisinin ısıtma ve soğutma amaçları için kullanılmasını sağlayan sistemin mucidi Doktor Ahmet Lokurlu bugün konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul'a geldiniz. Hemen oyağınızın tozuyla sizi programa davet ettik. Bizi kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, Ahmet Bey... Ee, ...çok önemli bir sistemin mucidisiniz. Ee, dünya için çok gerekli bir sistemin mucidisiniz. Ee, herkesin merak ettiği ilk soruyu sorayım ben de size. Bu sistem yani güneşten soğutma. ısıtmayı az çok tabii bizim aklımıza oluyor mantık olarak ama... Evet. ...güneşten soğutma nasıl e, sağlanıyor, nasıl çalışıyor bu sistem? Şimdi güneşten soğutmayı anlatmadan önce... Genelde soğutmanın prensibi nedir? Bir buzdolabına bakacak olursak oradan yola çıkalım diye düşünüyorum. Çünkü bir buzdolabı işte bildiğiniz gibi her evde var. Aşağı yukarı her evde var. İşte bir elektrik bağlıyorsunuz. Bir pompa var. O pompa vakum oluşturuyor. Gazlar var. Gazlar genleşiyor. Genleşince ısı alıyor. Yani buzdolabının iç kısmından ısı alıyor. Buzdolabının arkasına veriyor ısıyı. Biliyorsunuz arka evet. taraflar hep sıcak olur. Evet. Bir ısı eşenjörü var. Böyle bir devridayın bir sirkülasyon var buzdolabında. Bu genel olarak soğutma prensibi. Bizim yaptığımız şeyde buzdolabındaki elektriği ve pompayı çıkarıyoruz. Onun yerine yaklaşık 180 santigrat derecede buhar gönderiyoruz. Hı hı. Ona benzer bir makine düşünün. Prensip olarak aşağı yukarı aynı fakat 180 santigrat derecede gönderdiğiniz ısı makinanın içerisinde yine kapalı bir devre içerisinde litium bromitle ile su var o verdiğiniz ısı sayesinde suyun genleşmesini sağlıyorsunuz. Genleşince su yine buzdolabının iç kısmı gibi düşündüğünüz kısımdan ısıyı çekiyor. Isıyı çekince su soğumuş oluyor ve böylece o suyu da sirküle edip her tarafı soğutuyoruz. Bu lityum bromit denilen maddenin şey nedir? Etkisi ya da herhangi bir hı hı. çevreye negatif hı hı. etkisi yok. Suyla birlikte kullanılıyor. Zaten ikisini birlikte kullanmak durumundasınız. O sürekli kapalı bir devre olarak o sistemin soğutma makinesinin kuruluşundan ta ömrünün sonuna kadar kullanılan bir karışımdır. Evet ee, dediğim gibi yeryüzü için çok gerekli ve çok önemli bir sistem gerçekten ee, ve e, bu sistemin yararları konusunda yani karbon salımından ekonomiye kadar bundan biraz söz edebilir misiniz? Şimdi şöyle düşünün. Isıtma dediğiniz gibi... ...ta eski Mısır'dan beri bilinen... ...işte güneşin ne korsanız ısınıyor... <gülüyor> ...siyah bir yüzeyi alıyorsunuz biliyorsunuz... <gülüyor> ...işte e, emer güneş ışınlarını... ...ve bütün e, bilinen... işte suyu vesaireyi ısıtır... ...diğer bir kullanım şekli bildiğiniz gibi... ...elektrik üretme... ...işte güneş pilleri dediğimiz sistem... ...yıllardır yapılır, her tarafta kullanılır falan... ...fakat özellikle... ...güneşin kendisinin neden olduğu şey... ...soğutma ihtiyacı... ...biliyorsunuz... ...kuzeyde yaşayan insanların böyle bir sorunu yok... Neden? Çünkü güneş ışınları o kadar dik yoğun gelmez ve bunun sonucu olarak bir soğutma sorunları genelde yok ya da çok az. Oysa güneşi yoğun olan ülkelere örneğin Türkiye gibi ülkelere baktığınızda güneşten kaynaklanan soğutma ihtiyaçları var. Yani güneş yoğun bu yoğunluğun verdiği e, enerji sonucunda. Atmosferi soğutmanız gerekiyor. Ne yapıyorsun? İşte kömürü, diğer santralleri, bildiğiniz gazlı vesaire santralleri kullanarak elektrik üretiyorsunuz ve bu sorunu çözmeye çalışıyorsunuz. Oysa bundan daha zeki ne olabilir ki? Soruna neden olan şeyin kendisini yani güneşi kullanarak sorunu çözmek. Yani soğuk üretmek. İşin esprisi bu. Onun için... Örneğin Antalya ya da Türkiye'nin güneyine aldığınızda yaz aylarında elektriğin çok büyük bir kısmı yüzde si altmışı pik zamanlarda hatta daha fazlası sadece soğutma için kullanılır. Alan soğutmasında kullanılır. Derin dondurucularda. Çok yüksek vesaire. bir oran gerçekten. Oldukça yüksek. Arap ülkelerinde hatta yüzde 83 85 oranında adamların tek bir so iki sorunu var hatta. En büyük sorunu soğutma ikinci sorunları su. <gülüyor> Bunların ikisini de güneşten yapabiliyorsunuz. İşte bizim yaptığımız soğutma. Onun için ve eş zamanlı bunlar. Yani güneş ne kadar yoğunsa soğutma ihtiyacımız o kadar fazla. Ve o oranda güneşi kullanarak soğutma yapabiliyoruz. Tabii bu işin e, teorisi. Evet. Uygulamaya gelince yıllarca uğraşmak durumunda kaldım. 93 yılında başladım. 98 yılında aşağı yukarı laboratuvar koşullarında çalışan bir sistem oluştu. 5 yıl sürdü. O kadar. Evet. Daha sonra... İlk e, bildiğimiz normal atmosferde yani binalarda çalışan tesisi 2004 yılında açtık. Yani oradan bir de şu kadar yıl geçti. Hı hı. Daha sonra o ilk tesisin sorunlarını çözmeye çalıştık. Yani evet. kağıt üzerinde ve bilgisayarda Oldukça işlediği gibi olmuyor. Ciddi bir azim ve inatla aslında işin üzerinde durdunuz ve sanıyorum e, çok fazla yol aldınız aslında ve yaygınlaşmaya yavaş yavaş başladı değil mi sistem? Şimdi şöyle... Şimdi 93-2010 bu kadar yıl emek sarf etmeniz ve yılmamanız gerekiyordu. Bu da birilerinin kalkıp para kazanacağım kaygısıyla hiçbir zaman yapabileceği bir delilik değildi. Yani böyle deli insanlara ihtiyacı var insanlığın. Onun için bir sürü şeylerin üzerine gitmeniz gerekiyor. Yani işin zekasını anlatmaya çalıştım. Güneş, güneşin sonucu soğutma mükemmel. Fakat onun yaşama geçmesi asıl için esprisi. Hı hı. İşte oturursunuz, yayın yaparsınız, bilgisayar programları yaparsınız vesaire. bunlar hep için teorisi. Evet siz bilim adamısınız ama bilim adamlığından e, e, geçtiniz e, bir şirket kurdunuz. Ve e, e, Solitem adı verilen e, bir şirket evet. kurdunuz ve dünyada bu sistemi e, kuran tek şirket. Evet evet. Ee, bir bilim adamı olarak e, ticarete atılmak nasıldı ve e, aslında hem bilimi hem çevreye e, bir şekilde uyumlu bilimi e, kullanmak çok çok önemli değil mi sonuçta? Elbette Hı -hı. bakın şimdi madalyonun bir tarafına bakıyorsunuz bilim adamı çok romantik bir yaşamınız var işte fikirleriniz var onu kağıda döküyorsunuz bilgisayara döküyorsunuz vesaire işiniz orada bitiyor yayınınızı yapıyorsunuz uygulanıp uygulanmaması sizin elinizde değil. Oysa asıl işin esprisi ortaya çıkardığınız fikrin ürüne dönüşmesi. Çok kompleks, çok sorumlu, parametreleri oldukça farklı bir dünyadan bahsediyorum. Oysa sizin bilim adamı geleneğiniz çok farklı idi. Evet. Bu tarafta tamamen farklı bir mentalite ile yüz yüzesiniz. Onun için korkunç bir şekilde savaşmanız gerekiyor. Evet, evet gerçekten öyle. İsterseniz biraz daha sisteme dönelim. ve Sistemden nasıl bir yararı olduğunu hmm. biraz daha örneklemeyle anlatabilir evet. misiniz? Daha çok büyük oteller, işte süpermarketler hmm. ve büyük alanlarda kullanılan bir sistem şu anda değil evet, mi? Evet, geliştirdiğimiz sistemler şu anda kullanılan objeler, oteller, hastaneler, endüstriyel uygulamalar, Süpermarketler vesaire Bunların yaklaşık işte 1-2 megawatt yani 1000-2000 kilowatt kapasitesinde soğutma kapasitesi ya da o oranda buhar ihtiyacı ya da o oranda sıcak su ya da ısıtma ihtiyacı olan objeler. Bu sistem yazın 5-6 ay örneğin Antalya'yı ele alacak olursanız soğutur, kışın ısıtır. Yani tek bir sistem kurarak 12 ay güneşin enerjisinden optimal olarak yararlanırsınız. Bunları kurduğunuz objelerde mümkün olduğunca kurabileceğiniz alanlar gerekiyor. Hı -hı. Bu önemli bir olay. Yani geniş bir alana ihtiyaç geniş var. Geniş bir alana ihtiyaç var. Bunun için başta bu tür objelerin ya da otellerin örneğin çatıları, park alanları vesaire bunlar kurulma için. E, olabilecek yerler olduğundan yola çıkarak hı hı. bu sistemleri çatıya entegre edebilen e, sistemler olarak geliştirdik. Çünkü bu sistemler çok kompleks. Güneşi hareket, güneşi izlemesi gerekiyor. Hareketli evet. sistemler yani düz kolektörler gibi koymuşuz. Ay çiçeği gibi. Aynen hı hı. öyle. Sabahleyin güneşin doğmasıyla uyanır. Güneş batıncaya kadar hareket eder. Tam 90 derece güneş ışınlarının Kollektör üzerine dik olarak gelmesini sağlamanız gerekiyor ki kayıplarınız olmasın. Ancak o şekilde 200 santigrat dereceye çıkabiliyorsunuz. Ondan sonra bunu çatılara entegre etmez, yük sorununuz olmayacak. Yani çatı statiği buna uygun olacak, park alanlarının yapısı uygun olacak, rüzgar örneğin. Fırtınalara da dayanabilecek yapıda olacak. Onun yani için baştan planlamak gerekiyor. Baştan sona kadar o dizaynını yaparken yılları almasının gerekçesi evet. o. İşte Almanya'da rüz rüzgar kanallarında, Alman Uzay Havacılık Araştırma Merkezi'nin kanallarında bir sürü ölçmeler yaparak, o prototipler, deneyler yaparak ancak o dayanımda şeyler ortaya çıkarılabildi. Hı hı. E, i̇sterseniz e, bu sistemin e, yaklaşık olarak ne kadar bir karbon salımını e, engellediği, ne kadar enerji verimliliğini sağladığını e, bir müzik arasından sonra konuşalım e, Evet, e, Tinderstick'ten Stick'ten Bedtime adlı parçayı dinleyeceğiz şimdi If they make it of a hands into the weak by the clues I will And every step brings another every eye hits a Till I'm on the other side Leaning on your door As The echoes we sing. Can I some place to cry these tears of shame? And every sip brings another. Every eye has some Till I'm on the other side, leaning on your door. There's a smell so sweet and sickles. It follows me into the room. down on my hands and knees Got in so far I became a power I've been waiting through it Don't you know it's up to my neck? And it won't be long Before it's over When like the first met Evet Tinder Stix'ten Bedtime adlı parçayı dinledik. Ee, konuğumuz güneş enerjisinin ısıtma ve soğutma amaçları için kullanılmasını sağlayan sistemin mucidi Doktor Ahmet Dokurlu'yla ile sohbet etmeye devam ediyoruz. Ahmet Bey e, isterseniz e, şöyle bir örnekten gidelim. E, diyelim benim bir otelim var e, ve daha doğrusu bir otel yapmayı planlıyorum. Ee, böyle bir otelde bu sistemi nasıl kuracağım ee, bana yararları ne olur ee, ve dünyaya yararları ne olur ve ee, bu konuda neler önerirsiniz neden böyle bir sistemi yapayım ee, bu konuda ee, ne diyorsunuz çok güzel bir Hı -hı. soru şimdi siz böyle bir fikirle geldiğinizde ya bir oteliniz mevcut ya da yeni kuracaksınız bu sistem e, iki tesise de kurulabilecek ha, her, ikisi de her ikisine de mümkün örneğin bir tesisiniz var işte 3-5 yıldır ya da 7-8 yıldır soğutmalarını zaten bilinen makinalarla yapılıyor örneğin. Hı hı. Bu örnekten yola çıkacak olursak gelip bizim mühendislerimiz bir e, analiz yapar. Enerji bütün enerji kullanımı te, şeyde bütün tesiste. Ne için? Soğutma için, aydınlatma için, ısıtma için. Efendim buhar üretiminde örneğin çamaşırhanede, otelde vesaire hepsinin analizi yapılır. Kışın Havuzların ısıtılmasından bütün hepsinin tek tek analizi yapıldıktan sonra birkaç gün içerisinde tamamen o e, otelin örneğin resmini çekmiş oluyoruz. Evet. Ve ne kadar kullanım alanı ya da bize ne kadar alan sunabileceksiniz sistemleri kurmamız için. Bunların hepsini analiz ettikten sonra diyoruz ki örneğin sizin otelin soğutma kapasitesi işte 2000 kW'tır. Hı hı. Biz bu verdiğiniz alanlardan yola çıkarsak bir buçuk ...megawattını ya da 1500 kilowattını güneşle soğutabiliriz. Evet. Bunu kurduktan sonra e, gündüz güneş ne kadar yoğunsa biliyorsunuz soğutma ihtiyacı o kadar artıyor. Öğlenleri çok fazla güneş ihtiyaçtan fazla olduğu zaman onu depo ediyoruz. Hı hı. Akşama doğru güneş azaldıkça o depoyu kullanıyoruz. Hı hı. 24 saat soğutma ihtiyacımız olduğunda en fazla gündüz ve akşamları olur. Geceleri soğutma ihtiyacımız yüz, %100 düşer. gündüz alırsak %30-35'e düşer. Hı hı. Onun için gündüz ve akşam tamamıyla güneşten soğutarak gece elektrik ucuz olduğu için konvensiyonel sistemi devreye alırız. Hı hı. Bunun iki sistemi birbirine entegre ederiz. Bütün hepsi elektronik olarak bir bilgisayardan yönetilir ve bunu siz ansal olarak hep görebilirsiniz. Bu yaz aylarında örneğin 5-6 ay ya da daha fazla Örneğin Antalya'ya aldığımızda. Evet. Soğutmayı yaptık. İşte bu dönem geçtikten sonra artık soğutma ihtiyacımız yok. Sistem bu sefer otomatik olarak kış moduna geçer. Yani sıcak su ya da kızgın su üretme moduna geçer. Evet yani ısıya göre sistem kendi kendini Tamamen devreye sokuyor. Tamamen dışarı sıcaklığına Hı -hı. endekslenmiş. Dışarı sıcaklığından yola çıkarak çünkü biz her kurduğumuz tesise bir hava tahmin istasyonu kuruyoruz. Evet. Bu bütün değerleri ansal olarak ölçüp ona göre komutlar verir bütün tesise. Bizim kurduğumuz tesis de bilinen kurulu olan konvensyonel tesisle birleştirilir. O da elektronik olarak öbürüne bağlanır ve bu bağlantı sonucunda o konvensyonel sistemde de enerji optimize edilir. Yani, evet o zaman çok büyük bir enerji verimliliğinden söz ediyoruz. Çok büyük bir enerji. Hı hı. Örneğin bu şekliyle e, diyelim ki. Bir yaklaşık bir rakam vermek mümkün. Yaz bayın, bazında bazı günlerde yüzde yüz daha fazla hı hı. karşılayabiliyoruz. Hı hı. Bazı günlerde yüzde altmış yüzde elli sezon bazında örneğin soğutmayı hı hı. kastediyorum. %60-70'ini güneşten karşılayabiliyoruz. Sadece gece çok az bir kısmını ucuz olan, elektriği ucuz olan soğutma makinesiyle ile yapıyoruz. Bu ekonomik olarak optimal bir çözümdür. Evet. Kışında aynı şekilde yakıt tasarrufu yapıyoruz ve böyle bir otelde örneğin yaklaşık olarak işte 1,5-2 milyon kilovat saat elektrik tasarrufu yapıyoruz bir sezonda. Kışın 2,5-3 milyon kilovat saat yakıt. Bu gaz olabilir, LNG olabilir, LPG olabilir. Orada ne kullanılıyorsa. Bu küresel ısınma açısından yani hem ekonomik, çok ekonomik, evet. <gülüyor> hem de küresel ısınma açısından da son derece e, yarar getirici bir şey. Yani iklim değişikliğini önleyen evet. bir Şimdi böyle uygulama. bir şeyin analizini yaptığımızda Hı -hı. şunu görüyoruz. Hani şu kadar milyon kilovat saat Hı -hı. elektrik ve şu kadar milyon kilovat saat yakıt tasarrufu. Bu da yaklaşık olarak... 3000 3500 ton karbondioksit e, gazı salınımına eş değerdir. Evet. Biz sıfır em, emisyonla doğal olarak güneşten geliyor. Güneşin karbondioksit hacmi yok. <gülüyor> Böyle olunca bütün bunları ikame ettiğimiz için sertifika veriyoruz hatta. Yılda Hı -hı. şu kadar milyon kilovat saat elektriğe eş değer şu kadar 1000 ton karbondioksit tasarrufu şu kadar örneğin LPG, LNG ya da doğalgaza tekabül eden efendim karbondioksit sağlanımının önüne geçtik diye. Evet. Bunlar ya işte şu kadar ağaca eş değer. Artık çeşitlendire evet. çeşitlendirebilirsiniz. Evet. Ee, aynı zamanda e, Türkiye gibi turizmin çok yoğun olduğu ve özellikle de kıyılarda yoğunlaştığı yerlerde çok fazla klima kullanımı var ve e, her otelin ee, bu sistemi kullandığını düşünürsek e, neredeyse Türkiye'nin e, karbon salımı konusunda belki 2050 e, rakamlarının tutması e, da mümkün olabilir böyle bir sistem devreye girerse. Çok güzel bir konuya değindiniz. Bakınız özellikle oteller uluslararası inanılmaz rekabet var. Ayrıcalık oluşturmak istiyorlar. İşte o ayrıcalığın başında da örneğin bir oteli düşünün, bir Avrupalı turistin geldiğini düşünün ve otelinizi... Güneşle soğuttuğunuzu ve karbondioksit, sıfır karbondioksit salınımıyla müşterilerinizi ağırladığınızı düşünün. Bu orta sınıf ve orta sınıf üstündeki bütün e, müşterilerinizin Hı -hı. ilgisini çekebilecek bir pierdir, bir public evet. relation. Ee, peki Türkiye'de e, bildiğim kadarıyla birkaç tesis bunu kullanmaya başladı değil mi? Evet Türkiye'de birkaç yere kurduk. Hı -hı. Örneğin bir otelde kurduk, süpermarkede kurduk. Ee, bir gıda üreticisinin... Ee, Soğuk tesisini depo. evet Hı -hı. kurduk ee, e, e, Türkiye'de kurduğumuz 6 e, tane tesis Hı -hı. var ...Fas'ta kurduk, Ürdün'de hı hı. kurduk, hı hı. Kıbrıs, Almanya... ...şu anda Meksika'da ve Brezilya'da kuruyoruz. Peki e, bu sistem şu anda süpermarketler, oteller ve büyük işletmeler için söz konusu. Evet. Acaba e, siz geliştiriyorsunuz giderek bu sistemi ve durmuyor aslında evet. e, araştırmalarınız. E, ne zaman evlere e, ve e, iş yerlerine, ofislere taşınabilecek? Şimdi şöyle... E, o, evlere o residential yani tek tek evet. evlere kuracağımız sistem için çalışıyoruz. Bir konsorsiyum oluşturduk. Üzerinde çalışıyoruz. Minyatürleştirmeye çalışıyoruz evet. sistemi. Ağırlığını azaltmaya çalışıyoruz. Verimini artırmaya çalışıyoruz. Bu bir süre alacak. Evet, evet. Bu da şeylerle parametrelerle şunlarla ilgili. Örneğin enerji fiyatı ne kadar çabuk artacak? Bu örneğin çok önemli bir gösterge bizim için. Ve buna baktığınızda sadece büyükleri incelediğinizde milyonlarca obje var bu tesisi kullanacak sadece Türkiye'yi düşündüğünüzde onun için küçüklere geldiğimizde sayıyı istemediğiniz kadar artırabilirsiniz hı hı. biz yapar bu tesisleri kurarken şuna özen gösteriyoruz sadece güneşi kullanmak değil kullanılan bütün enerjiyi optimal kullanmaya özen gösteriyoruz bu son derece önemli düşünün güneyde kocaman bir camınız var o camdan güneş inanılmaz bir şekilde yoğunlukla içeriye vurmakta ve oranın soğutma ihtiyacını inanılmaz bir şekilde artırmakta ve siz içeride o odayı örneğin soğutmaya çalışıyorsunuz. Oysa zekice bir yaklaşımda belli bir gölgeleme estetiğine hatta katkıda bulunarak objenin onu yaparak soğutma kapasitesini yüzde yirmi otuz hatta kırk azaltabiliyorsunuz. Onun için bizim yaptığımız şey komple çözüm. Evet. Bunu yaparken evlere de aynı şekilde düşünüyoruz. Örneğin evlere hiçbir tarafı izole edilmemiş bir tesisin ne kadar verimli bir küçük tesis kursanız dahi kesinlikle verim istediğiniz düzeyde olmayacaktır. Onun için komple çözüm bütün espri burada yani tasarruf da yapacaksınız hı hı. izole edeceksiniz hı hı. kullanımı optimize edeceksiniz artı güneşi kullanacaksınız. Bu şekilde. Yani bütüncül düşünmek gerekiyor. Kesinlikle. Sonuçta yaşadığınız mekanı her yönüyle enerjiyi nasıl verimli kullanırım, e, belki nasıl daha az tüketirim her şeyde olduğu gibi değil mi? E, bunu e, formülünü bir şekilde kendi kendimize düşünmemiz gerekiyor. Kesinlikle bu bir kültür olmalı. Yani bakın işte şu kadar enerjiyi az kullanıyorum ve bu kadar... Az maliyete neden oluyorum sonuçta kullandığımız enerjinin karşılığını hepimiz ödüyoruz ve şunu unutmamak lazım Türkiye enerji fiyatları açısından dünyanın en pahalı ülkelerinden birisi onun için bunu kullanırken dediğim gibi a kesinlikle enerji tasarrufuna önem görmeliyiz b bu tesislerin kullanılmasına katkıda bulunmalıyız. Bunu yaparken ekonomikliğine işte böyle bir yatırım ne kadar sürede geri döner? Bu önemli bir yaklaşım. Böyle bir tesisi Türkiye'de kurduğumuzda büyük komşelere 5 ila 7 yıl içerisinde yatırım geri döner ve bu tesisi 15 ila 20 yıl kullanırsınız. Yani 5 yıl, 6 yıl sonra 10 küsür yıl ücretsiz olarak enerji, güneşten enerji alıyorsunuz. Ve enerji fiyatlarının artışını düşünün. Ona göre A enerji tasarrufu yapıyorsunuz. B Ekonomiklik sağlıyor bu. C. İnanılmaz bir şekilde çevreye katkıda bulunuyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz? Evet. <gülüyor> çok teşekkürler ağzınıza sağlık, ellerinize sağlık Ahmet Bey. Ee, tekrar e, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür evet, ederim. Evet, dünyada kullanılan fosil yakıtların iklimler ve doğrudan doğa üzerine yarattığı etki gün geçtikçe artıyor. Bu etkiyi mümkün olduğunca aza indirmek aslında hepimizin vatandaşlık görevi. Programı kapatmadan önce her zaman olduğu gibi sizi e, yarın cumartesi günleri Şişli'de ve Beylikdüzü'nde kurulan ekolojik pazara ve pazar günleri e, Kartal'da kurulan %100 ekolojik pazara davet ediyoruz. Sağlıklı beslenme için hepinize iyi hafta sonları. Hoşçakalın.